eğer kâinatın kutsal kitabı Allah bizi ve (sallallahu aleyhi ve sellem ve her şeyin kutsal ve sallam) ve ve sallam) ve her ve ve ve Belki böyle bir sohbet şu an e, garibinize gidecek ama yabancınız olmayacak. Sohbetin başlığı depremler hakkında dalalet ehlinin batıl sözlerine cevaplar. Asrımızda en çok karşılaştığımız afetlerin önünde gelen deprem artık Yaşamımızın, yani hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Herkes bu mevzuda bir şeyler söylüyor. Söylemenin gerekliliğini fark etmiş olacaklar ki, herkes geçerli, geçersiz söz ediyor. Herkes de kendi adına konuşuyor. Yani ben şöyle düşünüyorum, ben benim kanaatim budur, benim düşündüğüm budur diye bir şeyler söylüyorum. Yani kendi yaklaşımını sunuyor. İnşaat mühendisleri konuşuyor. Ölüm sebeplerini kalitesiz inşaattan kaynaklandığını söylüyorlar. Böyle ispata çalışıyorlar. Sanki kendileri es geçilerek yapılan işlerin buna sebep olduğunu anlatmaya, ispat etmeye çalışıyorlar. En çok da bu mevzuda tek söz sahipleri olduğu zannedilen jeologlar yani yer bilimciler jeoloji mühendisi dedikleri onlar konuşuyor yüzlerce sebep yüzlerce tedbir sunuyorlar herkes sebepleri ölümlere sebep gösterirken tedbir olarak da yine de sebepler sunuluyor. Bu ifadeye biraz dikkat edip bu mevzuda en çok söz sahibi olduğu düşünülen, zannedilen jeologlar, yer bilimciler konuşuyor. Yüzlerce sebep zikrediliyor. Yüzlerce de tedbir sunuluyor. Herkes sebepleri, ölümlere sebep gösterirken, yani herkes ölüme bir sebep gösteriyor. Ama yine gösterdiği sebep de bir sebep tedbir olarak yine de sebepler sunuluyor. Herkes seb sebepten şikayetçi. Bu sebeplerin sebep olduğunu söylüyorlar ölümlere. Yine de bu ölümlerden kurtulmak için tedbir olarak sebepler sunuluyor. Sanki kör bir döngü haline geliyor. Katiyetle müsebbip o sebepleri yaratan, o sebepleri var eden akla gelmiyor. Hatırlatılmıyor. Neden? Bu mevzuda da konuşması gerekenlerin istenilenin konuşmadıkları için. Bu mevzuda söz etmekten çekindikleri için. Geçmişte kargaşa döneminde bazıları bir şeyler demeye çalıştılar. Aynı Gölcük depreminde birisi bir şeyler söyledi. Adamı içeri attılar. Yeni Asya Gazetesi'nin sahibi bir şeyler söyledi. O da suçlu bulundu. Ona'yı ceza giydi. Bu denli ufak tefek teşebbüsler olmadı değil. Veya, veyahut da mahalli olarak yine de bir şeyler söylenilmiştir. Fakat bunların hepsi, e, samimi teşebbüsleri kenarda tutalım ki herkes bu samimi teşebbüsün hizmetinde, Mutlak ecre nail olacaktır. Ama biz de bu mevzuda bu meseleyi yeterince bilen, anlayan anlatabilecek konumda kimseler miydik? ve böyle olan kimselerden hiçbir teşebbüs görülmediğini biz biliyoruz. Bütün bu sebeplerin, yani olayların esas faili olan, yaratıcısı olan bu olaylara sebep olan sebepleri mutlaka zikretmiştir. Yani, bu kainatın <gülüyor> toptan yaratıcısı olan, sebeplerin de dediğimiz halıktı yaratıcısı olan, mutlak bu vuku bulan olayları bazı sebeplere bina etmiş. Bu doğru. Ama o sebepleri de yaratan, takdir eden, ona yapacağı işin hükmünü veren yine o yaratıcıdır. Bence onunla biraz bu meseleyi konuşmak gerekir. Önce onunla bu meseleyi bir sohbet etmek gerekir. Onun bu mevzudaki ikazlarına dikkat etmek gerekir. İşte o tehdit te tedbirlerine ihtiyaç duymuyor. Yani bütün şu vaka dediğimiz olayların hepsini yaratan kötüye sebep olan sebepler, iyiye sebep olan sebepler hangi kasıtlar, neden hangi olayları kendisine sebep kılarak vuku bulmuştur, mutlak bilen o. O zaman bunların tedbirini de ona sormak gerekiyor. Bu kainatın bu kainatın yaratıcısı olan o güç sahibi Diyor ki Allah azze ve jel, "Zarikumullahu Rabbukum, la ilahe illa <gülüyor> Huwa, Xalik kulli şeyin. Fa abudu Huwa, Huwa على kulli şeyin وكيه. İşte Rabbimiz, yani Rabbiniz Allah odur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısı. Burada şöyle biraz durun cümleyi toparlayın. İşte Rabbiniz, Allah O'dur. Bu devamlı duyduğumuz sözlerden birisi. Madem ki Rabbiniz O, Allah'ınız O, ondan başka ilah yoktur. Yani ondan başka sizin kulluk edeceğiniz bir ilah yok. O, her şeyin yaratıcısıdır. Ha, işte o ibadet edeceğiniz ilah, Rabbiniz olan Allah, her şeyin yaratıcısıdır. İnanan birisi cidden imanı, tevhidi, gönlüne kabul ettirmiş birisi, o her şeyin yaratıcısıdır derken, şey kelimesinin üzerinde hareketlen daha önceki mutlak derslerde çok çok duydunuz. Her şeyin yaratıcısı o ise, o zaman, her şeyi ona önce nispet etmemiz gerekiyor. En azından yaratılmış mahluk olarak bu yaratılmışsa yaratıcısı odur dememiz gerekiyor. Ve ileride de geleceği gibi bu cümleyi kafanızda tutun. O her şeye deki, yani güvenilecek, güvenilecek, dayanılacak tek odur. Her şeyin yaratıcısı o olduğu gibi yukarıda gördük. Yarattığı her şeyi en ufak teferruatına kadar bilen doğudur. Doğru mu? Her şeyin yaratıcısı o ise, yaratan o ise herhalde yarattığı şeyi, yaptığı işi en iyi bilen o işi yapan yaratandır. İnma ilahukumullahul lezi Lâ ilâhe illâ hu, huva ves'a şey'in ilm. Sizin ilahınız yalnızca kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Yukarıda akî ayetin başında da böyle bir söz tekrar edildi. Ama burada onun ilm her şeyi kuşatmıştır. Her şeyin yaratıcısı o olduğu gibi Yaratılan her şeyinde künnüne vukufiyet, vakıf olma, bilme yine onun sıfatlarındandır. O zaman vuku bulan yani yaratılmış olarak ne varsa hepsini o yaratmış ve ilmi de o yarattığı her şeyi kuşatmıştır. Hiçbir şey yarattığı hiçbir şey onun ilminin dışında değildir onun bilgisi dışında hiçbir şey hareket etmiyor. Hareketleri de, sekanatları da, onun bilgisi dahilinde oluyor. Yani onun yarattığı her şey, bütün teferruatını bildiği her şeyin, kendine ait bir hareket tasarrufu da yok. Onların hareket, hareketleri de, sabitlikleri de, onun bilgisi dahilinde. Onun isteğiyle oluyor. Ve عنده mefatihul gaybi la yağlamuha illa hu ve yağlamu ma fil berri vel bahri ve ma tesqutu min verakatin illa ولا habbetin fi zulümat el ولا rabbin, ولا yabisin illa fi kitabin mübin. Gaybın anahtarı Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında dışında bir yaprak bile düşmez. Yani bir yaprak bile dalından kendiliğinden koparak yere düşmüyor. Onun bilgisi dahilinde. O karadakini de biliyor, denizdekini de biliyor. O yerin karanlıkları içindeki yani yer deyince belki birileri çıkar yerin üstünü sadece düşünebilir. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş pekuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Üçünü topladığımızda her şeyin, yara her şeyin yaratıcısı o. Her yarattığı şeyin her şeyini bilen de o. Ve yarattığı, her şeyini bildiği şeylerin kendi başına tasarrufları da yok. Hareketleri, sekanatları hepsi onun istemesiyle, onun iradesiyle hareket ediyor. Ve hepsi bunun bilgisinin dahilinde. Allah Azze ve bilgisinin dahilindedir. Kuru veya ne varsa hepsi apaçık kitaptadır. O, ol demekle her şey oluyor. O ol dediği zaman bir şey oluyor. Yani, olan ne varsa, herhalde kelimeleri anlamada zorlanmıyorsunuz, onun istediği gibi oluyor. O istediği için oluyor. Yaprak bile kendiliğinden, dalından kopup yere düşmüyorsa, yani yeryüzünü sallayan, yeryüzünde belli bir parçayı sallayan neyse işte o o ol demekle oluyor. Yani bu ona hem zor değil anlamındadır bu cümle yani ne varsa tek bir kelime kelimesiyle onu yarattır. Ayrıca o ol dediği için olur. O ol demezse olmuyor o. Kendi başına hareket etmiyor. İnnemâ kavur bir şeyin, eğer aradıgın an nakuru olaho kum Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman, ona söyleyecek şeyimiz sadece nedir? Ol dememizdir. Hemen olur demiz diyor. Hiçbir şey yoktur ki, yukarıdan <gülüyor> beri o şeyden şeylerden bahsederek geliyoruz. O ol demeden de ol. Her şey ona ol demek kadar kolaydır. Ve bunun için İsa'ya da aleyhissalatu vesselam Allah'ın kelimesi sözü bundan denir. Ol dediği için. Sadece ol demiştir bu kadar. Bedi'u s-semâvâti vel ardi ve ıza kada emran fe innemâ yekûlu lehu kum feyekûn O göklerin ve yerin eşsiz, yani eşit dengi benzeri olmayan yaratıcısıdır. Burada niye anlamamız gerekir? Allah'ın dışında hiçbir şey, kainattaki olan hiçbir şeyin hareketinde ve sekanatında zerre kadar bir pay sahibi değildir. Sözümüzle, düşüncemizle, Fiillerimizle eğer ondan gayrına bundan dolayı oldu dersek bu söz ne kadar masumane söylenirse söylenilsin o göklerin ve yerin eşsiz benzeri olmayan dengi olmayan yaratıcısıdır. Bir şeyi dilediğinde yapmak istediğinde ona sadece ol der o da hemen olur. O'ladi yuhyi ve yumit. Fa iza qada amran fa inma yaqulu lahu kun fe yekun. O hem diriltan hem de öldürendir. Yani hem yaşatan hem öldürendir. O herhangi bir işin olmasını dilediği zaman olur o da olur. Nihayet olarak aynı sözler zikrediliyor. Ama başlarında biz bir şeyin olmasını istedik mi diyor. Yerin ve göğün hiç yoktan yaratıcısı ve öldüren, dirilten o bir şey yapmak istedi mi o demesi yeterlidir. Yani insanları öldüren de o yaşatan da o. Ve buna sebep olan sebepleri çok dikkatli yerini bilerek onu oraya oturtmanız gerekir. Katiyetle eşsiz bir yaratıcı, benzer olmayan bir yaratıcı onun niteliklerinden hiçbirisinin bir başkasının bir başkanı nasip olarak ayırt edilemeyeceği verilemeyeceği eğer iyice anlaşılmış ise o hem dirilten hem öldürendir. <gülüyor> o herhangi bir işin olmasını dilediğinde, istediğinde sadece ol der, o kadar olur deriz. Buraya kadar bu ayet 3 4 ayetteki zikrettiğimiz kilit kelimelere dikkat edin. Ve ma nusil bil ayate illa tahwif Oysa, oysa biz ayetleri, yani mucizelerimizi, ikazlarımızı, uyarılarımızı ne yollarsak yollayalım, yani neyin olmasını istiyorsak isteyelim, bunların hepsi korkutmak için göndeririz. وَمَا bil بِالْآيَاتِ اِلَّا تَخُوِّفًا Oysa biz ayetleri yani musibetler ayettir. İkazlar ikazdır, ayettir. Uyarılar ayettir. Bir şeyi anlamanı istiyor, gösteriyor bunların hepsi ayettir. Biz bunları sadece korkutmak için diyoruz. Diyor. Yani eğer onu korkutmak için yolladıysa ki öyle, o bir görevli. O vazifeli. O vazifesini yapan bir iş. O zaman ona neden bu işini yaptın? Onu azarlar gibi, tehdit eder gibi, ondan hoşlanmaz tipinde söz ederken dikkat etmemiz gerekiyor. Onun sebep olduğu şeylere mani olmak istermiş gibi, sorumluluğu atmak ister havada değil, mani olmak istermiş gibi bu sözü anladınız mı? Eğer bir görevli görevine eda ediyorsa, bu görevi ona yaratan vermişse, o görevi insan gibi değil yerine getirecektir mutla. Harfiyen yerine getirecektir. Hiç itaatinde sıskalamayacak. O bizim gibi değil. O kendisinin yaratıcısına emri verene bu işi yap diyene mutlak itaat edecektir. Mutlak bir teslimiyet içinde bu görevi yapacaktır. Sen de onun işine mani olacaksın ha? Hayır. Belki sorumluluğu atmak için bir şeyler yapacaksın. Bu olur. Çünkü insanın kaderde ancak burada kendisine düşen, yapması gereken şey sorumluluğu atmak için yapmış olduğu şeyler vardır. Değilse o görevin önüne geçemez. Eğer her nefis ölümü tadacaksa, öyle veya böyle tadacaksa, hangi yaşta olursa olsun ölümü tadacaksa, kadın erkek nasıl olursa olsun ölümü tadacaksa, çocuk yaşlı ölümü tadacaksa, sen ölüme tedbir değil, o olaydan sorumlu olmamak için, onun önüne geçmek için mani değil, o olayda sorumlu olmamak için, kulluk görevini yapmak için bir şeyler yapmakla sorumlusun. O zaman bence bu sebeplerin vukuunu gündeme getiren, bu korkutmak içinse, yaptığımız bazı işlere de dönüktür değil mi? Ve bir ceza niteliğidir. Bu yaptığınızın bir cezası vardır. Ha, bazen öyle bir işe bulaşmadan önce bir ikaz da gelir. İkazı böyle diyebiliriz. Bir iş olduktan sonra sana doğru yapılan sözler bir korkutma ceza niteliğini taşır. Ama önceden söyleniyorsa da korku ancak öyle gündeme gelebilir. Önce sizi uyarır. Bunu yapma, bunun akibeti böyle. Bence depremde ölenlerin ölmemesini sağlamaktan daha önemli depreme mani olacak işler yapmak gerekir değil mi? Eğer korkutma niteliği taşıyan şeylerse ki öyle diyor. Heh, nasıl tedbir alırsan al yeryüzünden Japonlar kadar bu depreme karşı tedbir alan başka bir topluluk yoktur. Doğru mu? Binaları yıkılmadı. Onları Tsunami suyu boğdu. Binaları yıkılıp da altında ölmediler. Onlara emin oldukları taraftan gelmedi. Yani nasıl olursa olsun ölüm size gelir sizi yakalar derken ha onları Tsunami boğdu. O zaman bence ölümlere sebep olan şeye kafa tutmaktansa, doğrudan doğruyu sebebe, onun müsebbibi olan Allah'a kafa tutmaktansa, ki bütün bu belalar zaten ona kafa tutmaktan kaynaklanıyor, o zaman ona yalvarıp yakarmak, ona itaat etmek gerekiyor. Ki bu bela top dangesin veyahut bir ecre, da ahirette bizi selamete ertirecek bir amel niteliğine bürüzdü. <gülüyor> Biz ayetlerimizi korkutmak, korkutmak için gönderdik. Yine bir ayet-i kerimede <gülüyor> senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfuzihim hatta yetebayyana lahum annahu al-haqq. Avalem yekfi rabbik annahu ala kulli shay'in shahid. Ala innahum fi mir'atin min liqa'i rabbihim Ala innahum bi kulli shay'in muhit. Insanlara ufuklarda etrafında ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz. Bunu pek uzakta da aramak gerekmiyor. Onun yani Kur'an'ın hak olduğu, Kur'an'ın tümden hak olduğunu kabul değil, içerisindeki zikrettiği her şeyin hak olduğunu anlasınlar. Eğer bize depremden haber veriyorsa, bunun bir ceza korkutma olduğunu, azmış toplulukları bu gibi afetlerle terbiye ettiğini söylüyorsa, bunların hak olduğuna kulak vermek gerekir. Tabii ki bu sözler Kur'an'a inandığını söyleyen kimselere dönüktür. Bu sözler inananları rahatlatır. Ancak inanmayan kimseleri huzursuz eder bu sözler. Onlara iyice belli olsun ki bu kitaptaki haber verilen her şey haktır. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Dikkat edin. Onlar Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. Onların zaten bu denli rahatsızlığı geri ona dönüp dönmeyecekleri hakkındaki tereddüt ve şüpheleridir. Bütün bu feveranları ondan kaynaklanmadır. Yani akıbeti olmayan bir yok olma gibi düşünüyorlar. Ha, bu yok olmadı onların çok kahrına gidiyor. Bilesiniz ki o her şeyi ilmiyle kuşatmış. Kul <gülüyor> huvel kadiru ala an yabata aleykum azaben min favkikum au min tahti erzulikum. Au yelbisekum şe'an ve yudhika ba'dakum ba'sa ba'din. ''Keyfe misurriful âyâti ilâllehum yedgâvân'' Dikkat edin, Allah'ın sizi üstünüzden yani gökten veya yerden, ayaklarınızın altından bir azap gönderme ya da birbirinize düşürüp kiminizi kiminizin hıncını tattırmaya gücü yeter. Bence şuranın üzerinde biraz durun. Allah'ın sizi üstünüzden göndereceği bir azapla yani gökten Ve ayaklarınızın altından bir azap yollama ya da birbirinize düşürüp kiminizi kiminizin hıncını tattırma gücü yeter. Kiminizin hıncını kiminize tattırma yeter. Sizi birbirinize düşürüp ve kiminizin hırçı hırçı hırçındığını, hıncını, buzunu size tattırır. Bu daha acı. Bu olmadı mı? Daha oluyor. Hatta birisi dedi ki, onlar dağılayacaklar. Bizi birbirimizin hıncı bize birbirimizin hıncını tattırıyor. ve bizi birbirimize düşürüyor. Bu da neden? Mutlak ki ona isyan etmekten. Ona itaat etmediğimizden. Ona kul olmayı istemediğimizdendir. Ona afhabukum min musibetin febima kesebet eydikum. Ve afu anke Başımıza gelen herhangi bir musibet ne türden olursa olsun hiç önemli değil. Kendi ellerinizle işlediklerinin yüzündendir. O zaman başka bir sebep arama ihtiyaç yok. Size ne gibi bir musibet isabet ediyorsa hemen dıştakine, uzaktakine bakarak sebebi orada aramayın. Hemen bu benim yaptığımın ellerimle yaptığımın karşılığı değil. Bu ne yüzünden bu bana isabet etti değil? Bununla beraber Allah çoğunu affediyor. Ne <gülüyor> anlamı gelir? Bizim başımıza gelen bütün musibetler ellerimizle yaptıklarımız yüzünden. Buna rağmen Allah bir çoğunu affediyor. Allah Resulü'nün bir gün yapmadığı bazı hareketleri göre, görerek ona soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü daha önce sizi yaparken görmediğimiz bazı hareketleri yaparken görüyoruz. Bana cennet ve cehennem gösterildi diyor. Ve Rabbimden üç şey istedim. Birisi diyor ümmetimi uzun kutluk yani <gülüyor> afetlerle helak etmemesini istedim diyor. İkincisi ümmetimin başka bir güç tarafından toptan yok edilmemesini istedim. Rabbim bunu da kabul etti diyor. Ümmetimin kendi kendini helak etmemesini. Yani birbirine düşerek kendi kendini helak etmemesini istedim diyor. Bunu ezelden böyle takdir etti diyor. Ve bunlar hemen çoğun affediyor derken, bakın geçmiş ümmetlere Kur'an'da sünnette bir hataları yüzünden, işledikleri kötü bir fiil yüzünden Allah'ın devesine saygı duymuyorlar. Lut kavminin ameli işliyorlar, terazi sahte yapıyorlar, ha fuhuş zina uçuyor, Allah bir hataya sebep. Geçmiş ümmetlere bu denli bela ve musibetleri indirmiş. Biz de bunun neredeyse hepsi var. Yani bize bela indirme, mühlet veriyor, bağışlıyor buna rağmen. Ama yine de ikazlarına aldırış etmiyoruz. uyarlarını dikkate almıyoruz. Ve devamlı bu o vakalara, olaylara bir karşı taraftan sebep arıyoruz, suçluyu başka yerde arıyoruz. Evet. Wama aṣābek min ḥasanatun fāmin Allāh. Wama aṣābek min sīyātun fāmin nafsik. Wa arsalnāka lil-nāsir rasūlan Sana gelen iyilik de ne olursa olsun hak ettiğin değil onu hak ettiğinden değil o Allah'tandır ne olursa olsun ne kadar kendin o iyilikte dahilin yani bir ilişkin olsa da iyi bil ki Allah'tandır hiçbir şekilde onun tek bir yüzünü dahi kendine ait göremezsin başına gelen bütün kötülükler kendinden Ha, iyilik, kötülük, ikisi de isabet eder. O zaman hemen baştan bunu iyi tefrik ayırt edebilmemiz gerekir. Ne kadar iyilik varsa bu Allah'tandır. Ne kadar musibet ve belaya düçar oluyorsak, bulaşıyorsak bunlar bizim kendimizden yani kendilerimizde yaptıklarımızdan dolayıdır diyebiliriz. Seni insanlara biz elçi yolladık. Yani uyarmak için yolladık, ikaz etmek için yolladık. Başlarına gelebilecek bütün kötülüklerin hangi sebeplerden dolayı geldiğini uyarman için yolladık. Anlarlar, anlamazlar. Önemli değil ama şahit olarak buna Allah yeter. Yani senin yaptıklarına, senin uyarlarına dönüp, bunları hakkıyla eda ettiğine dönüp Allah şahit olarak yeter. 3. kısmı wa kullen ahadna bi zenbihi. Femenhum men ersalna alayhi hasiban. Ve menhum men ahadathu sayhatan. Ve menhum men hasafna bihil arda. Ve menhum men aghraqna Allahu لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Nitekim onlardan her birini günahı sebebiyle cezalandırdık. Geçmiş ümmetlerden kastediyoruz. Yani sizi de cezalandırırız. Onları nasıl cezalandırmış isek aynen sizi de cezalandırırız. Kiminin üzerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik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 O zaman bunların tedbiri neymiş? Günah işlememek. Allah'a asi olmamaktır. Hem de bu günahların en önde zikredilen şirk gibi bir fislikten uzak durarak. Ve onların hepsini günahlarıyla yakaladık biz. Yani Allah onlara dediği gibi nihayetinde Allah onlara Ha Bazen inanan da Allah'ım ne yaptık ki biz böyle bir şeye layık olduk diye Bağırıp çağıranları da görürsünüz. Hoş. İlk anda bilmiyorum dikkat eden, hiç takip ettiniz mi? Allah'ım sen bize yardım et diyor. Ha bu gibi ortamda yani 50 senelik bir ateist bile korkudan Allah diyebiliyor. Kiravunun aynen boğulmanında dediği gibi ha öyle bir yalvarış değil. Biz onlara her birine Günahı sebebiyle cezalandırdık. Kimin üzerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik. Kimini korkunç bir ses yakaladık. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Ha yerin dibine geçirmezse aynen Japonya dolduğunu suda boğardık. Kimini yerin dibine geçirin kimini de korkunç bir sesle helak eder, ha kimini de Üzerlerine taşlar savuran rüzgarlarla helak ediyor. Allah onlara zulmetmiyor. Kat'iyetle ve kat'iyetle Allah onlara zulmetmiyor. Asıl esas kendilerine kendileri zulmetiyor. Ha bunu dışarıda da aramaları gereklidir. Olo <gülüyor> an ahl al Qur'a ve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 neler yapmışlardı da başlarına neler geldi görüyoruz. O resullerin gönderildiği ülkelerin halkı, insanlar ve günahtan sakınsalardı, eğer günahtan sakınsalardı. Elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapılarını açardık. <gülüyor> eğer o resullere kulak verselerdi o Resullerin getirdiği haberleri tasdik edip, gereğince hareket edip, amel etselerdi, biz onlara yerin, görün, bereket kapılarını açardık diyor. Bence sağlam binalardan önce, depreme dayanıklı binalardan önce, o gibi afetlerin olmaması için alınması gereken terbirlerdi. eğer o yolladığımız Resûl'e inansalardı, Resuller'e inansalardı ve Allah'a ihsandan sakınsalardı. Elbette ki. Yani şüphesiz onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapılarını açardık. Fakat yalanmadılar. Biz de ettikleri yani takındıkları bu tavırdan dolayı onlara A azabımızla, afetlerle, belalarla ve musibetlerle yakaladık, yakaladık. <gülüyor> Onlara nasıl bu gerçekleşmiş ise size ben. Sivitat ederseniz, ona boyun eğerseniz, ve sünnet tabi olursanız, yerin ve bereket kapılarını açarız. Efe emine ehlul kura eni yetiyahum be'sen Be'yaten ve hum na'imun. E ve emine Qur'a, kura eni ye'tiyehum bâsuna duhan ve hum Afa Efe eminu mekrellahi fe la ye'minu mekrellahi illel kavmul hasirun. Yoksa o ülkelerin halkı, ümmetleri kastediyor. Geceleyin uyurken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldu? Yani öyle bir azap gelir ki siz uyurken yıkar. Şöyle düşünün. Uyanıkken size gelen bir belayı karşılamakla uyurken bir belayla karşılaşma neden farklıdır? Zaten onun şiddetiyle herhalde aptal gibi kalırsın. Yine ya da o ülkelerin halkı kuşluk vakti eğlenirlerken <gülüyor> zevk ve sefa içindeyken kendilerine azabımızın kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin oldular? Allah'ın azabından emin mi oldular? Fakat ziyan <gülüyor> olacağın topluluklardan başkası Allah'ın böyle mühlet, mühlet vermesinden emin olmak Yani onlar Allah'ın kendilerine söyledikleri bu tehtikleri, ikazları oyun mu zannediyorlar? Nasıl emin olurlar? Ancak hüsrana uğrayan topluluklar bundan böyle emindir. Yani kendilerine böyle bir bela ve musibetin gelmeyeceğini düşünürler. Ve idâ aradnâ ennuhlike kargeten أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا ففسقوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَنْمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَحْلَقْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوْهِنْ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ حَبِيرًا Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde o ülkenin zenginlikleri sebebiyle şımarmış Hele başlarına iyilikler emrederiz. Yani iyi şeyler yapmalarını isteriz. Buna rağmen onlar orada kötülük işlerler, kötülük işlerine devam ederler. Böylece o ülke helaka müstakil olur. O ülke helaka müstakil olur. Yani belli bir kesime iyilik belki vacip olur. Değil mi? herkes aynı şeyin sorumluluğunda, aynı seviyede değil. Ama bunlar eğlencelerine, şımarıklıklarına devam ederler. İşte o zaman o ülkeye bela ve musibet ne olur? Hak olur. Yani hak etmiş olurlar, müstahak olurlar. Diyor. Evet. Herhalde bu deprem der akadinde en azından giriş olarak bu kadarlık bir söz etmek gerekirdi. Gördüğünüz gibi olayları sebeplere dönüp görme, yorumlama müsebbibi yaratıcıyı unutma sebep olur. Bu da tevhide münafidir. Allah'ın yarattığı bir şeyi bize belayı, musibeti getiren odur tipinde görme Hele yaptığı hatalara, günahlara sebep, kendisinin sebep olduğunu unutma bu farklı bir isyan boyutudur. Yani insanın kendisi suç işlese, suçunu itiraf etse, bu bir yerde dürüstlüktür. Suç işliyor, itiraf etmiyor ama suçu başkasının üstüne atıyor. Hele bu suç atışta, yani diyelim ki benzeri eşi, denge olmayan bir yaratıcı. Her şeyi yaratan o. Ha bunları da yaratan o. Bunu ondan başkasına nispet etme. Onun yarattıklarına nispet etme. Mesela bir tabiat olayı demek. Tabiat onun yarattığıdır. Onu kendisi yaratılmıştır. Yaratıcı değil ki. Bunu da onu yarattığına nispet etme, bu da tevhide münafidir. Yani eğer biz hayatımızın, yaşantımızın bir parçası haline gelmiş, bu gibi olayları kutamlı karnete göre, de yak yaklaşıp, ona göre ele alıp, tahlil edip, anlama çalışmazsak, belki bu tevhide münafi düşmeme, ters düşmeme çalıştığımız birçok yerde selamet buluruz ama bazen bizi böylece yakalayivertiği. Evet. Subhanaka Evet şimdi nasıl bir sohbet seyri takip edelim.